Aziz sıddık sebatkar kardeşlerim Musibetzedelerin manevi galibesi, beraeti, değil yalnız sizleri ve bizleri belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindirir bir mahiyettedir. Çünkü Risale-i Nur'un hürriyetine meydan açtı. Şimdiye kadar müsadere tebehhümüyle pek çok ihtiyata mecbur olmuştuk. Bu 18 senede ve bilhassa buradaki 6 senede risaleleri gizleme hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişe ederek azap çekiyorduk. Cenabı Hakk'a Risale-i Nur'un hurufatı adedince hamd senâ ve şükür olsun ki bu defa manevi galibesiyle o zalimane ve zulmetkerane perdeyi parçaladı. Az bir zahmetle büyük bir ücret ve geniş bir fütuata zemin hazırladı. Ve bu iki ay tevakkuf müddeti aynen hapsimiz hadisesi gibi başka bir tarzda daha geniş bir dairede Risale-i Nur'un intişarına vesile oldu. Sizleri ve bilhassa musibetzedeleri ve hususan hafız Mehmed'i tebrik ediyoruz ve geçmiş olsun deriz. Bir tesettür risalesiyle yüz adamı yüz gün tevkif eden ve onun gibi yüzer risalelerle bir tek adamı bir gün tevkif edemeyen bir mahkemeye hükmedip galebe çalan, sizlerin harika sadakatiniz ve fevkalade ihlasınız ve sarsılmaz metanetiniz ve kuvvetli tesanüdünüz olduğu bizce katdiyet kesbetti, Şüphemiz kalmadı. Cenabı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvela 80 küsür sene bir ömrü maneviyi sizlere kazandıracak olan Şuhuru Selasiy-i Mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz. Sizin beraetiniz ve manen galibeniz zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip has talebeleri Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için, memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar. Veya, terfiyan işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakalar var, bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Saniyen, burada, lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da, 32. sözün birinci mevkıfı, 30. lemanın ismi adl ve hakem lükteleri. Tabiatlâm lem'ası hatimesine kadar Ayetül Kübra'nın "Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir" diye başlayan birinci makamın başından ilham, vahiy mertebeleri hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın hudûs hakikati ta imkâna kadar yeni hurufla bir ihtiyar-ı manevi ile izin verdik. Daktilo el makinası ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'lik top küllesi gibi atabilirsiniz. Ben bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde bulunduğumdan genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini bu mübarek şuhru selasede rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve dairesinde selametlerine dua ediyoruz. Sayit Nursi.